Alhamdulillah. Rabbil ilaha ve salatu La ala illallah. Muhammedin ve ala alihi ve La ilaha ve Bismillah. La ilaha illallah. Bismillah. La ilaha illallah. Bismillah. La ilaha illallah. Bismillah. La ilaha illallah. Bismillah. La ilaha illallah. Bismillah. La Yahudiler ve Hristiyanlar ile ilgili Allah azze ve celle'nin kendi aralarında Allah'ın hükmüyle, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmelerini onlardan istemiştir olduğunu söylemiştik. Daha sonra onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aralarına hüküm vermeleri ile ilgili inen ayetleri görmüştük onların kendi aralarında Allah'ın ayetleriyle hükmetnelerini Kur'an-ı Kerim istediği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de istemiştir. O da nedir? Kur'an-ı Kerim'de ki فَحْكُمْ بَيْنَا بِمَا أَنْزَرَ اللّٰهِ يَوْتَ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا Biz sana Kur'an'ı ne için indirdik? İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği, öğrettiği ile hükmetmen için Kur'an-ı indirdik. Demek ki insan Allah'a ve Rasul'e iman ettiğini söyledikten sonra Allah'tan kendisine gelen kitabı kabul ettiğini söyledikten sonra ne yapamaz? Bu iman ve Rasul'ü tasdik etmesinden sonra Allah'ın indirmediği ile hükmeden insanlardan yana tavır koyamaz ki tavır koyarsa biraz dersimizde göreceğimiz gibi yani lehlerine tavır koyarsa bunun İslam'dan çıkma ve imandan çıkma olduğunu söylemiştik. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de hükmetmek yani Allah'ın indirdiğiyle insanlar arasında hükmetmek sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi değildir. Eğer bu sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi olsaydı, daha önceki ayetlerde gördüğümüz gibi mesela Maide 44. ayette gördüğümüz gibi "Ve men lem yahkum bima enzel Allah fe ola'ike kafirun." Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile yani helali ve haramı ile, değil mi? farzı ve vacibi ile insanlar arasında hükmetmez ise, ister bu Müslüman bir yönetici olsun ister Müslüman olmayan bir yönetici olsun. Kim ki diyor Allah Azze ve Celle, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Şimdi bizler maalesef imanı tanımıyoruz. İmanı tanımadığımız için iman ehlini de tanımıyoruz. Pekala imanı ve imanın ehlini tanımayan, <gülüyor> küfrü ve küfrün ehlini tanıyabilir mi? Bilemez. Çünkü kafir, Müslüman kılığına girebilir. <gülüyor> Çünkü kafir, Müslüman olduğunu söyleyebilir. Çünkü kafir veya mürtetler iman ehli olduklarını, Müslüman olduklarını söyleyebilirler. Bunu söyledikleri zamanda, imanın ve İslam'ın hakikatini kavramayan kimseler, Kendileri zaten İslam'ın neresinde olduklarını bilmedikleri için onları da Müslüman zannederdir. Bu bakımdan İslam'ı bilmeyen insanlarla, İslam'a inanmayan insanlar aslında birbirini bütünlerler. Biri olmadan öbürü olmaz. İslam'a inananlar veya inandık diyenler dini ve imanı bilmedikleri için kendilerini yönetenlerin dinlerini ve imanlarını da tanıyamazlar. Ve zannederler ki madem bunlar bizi yönetiyor, o halde bunlar bizdendir. Madem bunlar bizim başımızdadır, madem ki efendim halkımız bunları başımıza seçmiştir, ne olursa olsun bir adamın dediği gibi, o zaman diyorlar kutsaldır. Onlara saygı duymak lazım, onları incitmemek lazım, onlara laf söylememek lazım. Hatta diyor ki birisi, benim yanımda onların işte efendim pahvutuna laf söylerlerse ağzını kırarım, dişlerini ağzın içine dökerim diyor. Bir Müslüman bunu söylüyor. Kim? Allah'ı ve Rasulü'nü sevmeyen bir insan için söylüyor bunu. Memlekette İslam'ın hükümlerini, şeriatın hükümlerini gelmiş, kaldırmış olan bir tağutun, bir firavunun Müslüman tarafından eleştirilemeyeceğini bir Müslüman onun yanında ona dil uzatırsa, o Müslümanın ağzını kıracağını söylüyor. Niye? Niye? Karşımızdaki insanların kafir olduklarını bu halka söylememek için başımızda bizi yönetenlerin Müslüman olmadıklarını mürtet olduklarını söylemekten korktuğu için niye? Kafir'in kuvvetinden korku korkuyor ama Allah'ın azabından ve gazabından korkmuyor bu adam. Göz yaşı döküyor ve göz döktürüyor. Yalan söylüyor. Bir tiyatro oyuncusu gibi. İnsanların karşısında rol yapıyor ve sonra diyor ki efendim ben onlara dil uzattıramam diyor. Ama onlar Resulullah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın şeriatına dil uzatıp o şeriatı memlekette yasaklattıkları zaman ve hâle de yasaktır. Zannetmeyin ki namaz serbesttir, Müslümanların dini serbest. Hayır namaz hiç serbest değil. Başına onun ondan gelen imam olmadığı sürece camide namaz kıldıramaz hiçbir Müslüman bir Müslümana. Onun benim memurum dediği, tayin ettiği imam olmadan sen kendin çıkıp Müslümanlara hutbe okuyamazsın. Okuyabilir misin? Okuyamazsın. Dilediği kadar sana, sana cindar olma hakkı tanıyor Şabir-i biz de ona kadar Müslüman olmaz mı istiyorsa, o kadar Müslüman oluyoruz. Ne kadar olmamızı istemiyorsa biz de olmuyoruz haşa. İşte bu insanlara, bizler diyoruz ki dokunamayız, bizler diyoruz ki onlar kutsaldır, bizler diyoruz ki haşa, bazıları bizden bazıları, hepinizi kastetmiyorum, o bizden olduğunu söyleyen bazıları onlara muhabbet besliyorlar, onların devletini, onların sistemini kutsal görüyorlar. Bu insan bile bile Kur'an'ın önündeyken Kur'an'ın yanında yalan söylemiyor mu? Kur'an hangi, hangi devleti küfürle, şirkle, zinayla, fuhuşla, içkiyi, kumarı, zinayı, homoseksüelliği, eşcinselliği meşru gören? Değil mi? Zina edenin cezasını Allah'ın kanuna göre vermeyen, Efendim insanı katledenin cezasını Allah'ın şeriatına göre vermeyen bir devleti Kur'an'ın hangi ayeti kutsal ve mukaddes görüyor? Veya tağutlardan bir tağutu eleştirdiğimiz zaman onun ağzını kırın diyor bize. Hangi ayet-i kerime söylüyor bunu? Hiçbir ayette bir Ama Türkiye'de Müslümanların önüne çıkan belamlar, Firavun'un dinine girmiş ve Firavun'un dinine muhabbet besleyen ve Müslüman olduğunu söyleyenler, Kur'an-ı Kerim'i insanlar tarafından anlaşılmaması için ne yapıyorlar? Böyle hoşgörü efendim muhabbet pembe bir tabloya biliyorlar. Herkese muhabbet, eskere hoşgörü göstermek ve herkesi de iyi geçirmek. Barış içinde yaşamak. Ben barışa karşıyım. Müslüman savaştan yana ulandır. La ilahe illallah akidesi, harp akidesidir, savaş akidesidir. Kafirlere barış akidesi değil. Gücümüz yetinceye kadar ve gücümüz tükeninceye kadar harp etmekle Ne barışı? Hangi barış? Onun için kafirlerle müminler arasındaki ilişkiyi, Kur'an-ı Kerim'in tayin ettiği velayet ilişkisi ile belirlenir. Yani velayet akidesi ile belirlenir. Müminler Allah'ın ve Rasulünün velayetindedirler. Kafirler tağutların ve firavunların velayetindedirler. Yani vela ne demek, veli ne demek? İşini, emrini, her şeyini teslim ettiğin kimse senin Allahu velindir. Allah, müminlerin, iman edenlerin velisidir. Velisi amiri sahibi emreder nehyeder müminler de ona itaat eder. "Velîlîne kferû <gülüyor> evliyâhumu tâğût küfr edenlerin ve kafirlerin dostları velileri yöneticileri ve amirleri kimdir? Tâğûtlar, tâğûtlar kimdir? Kur'an-ı Kerim'deki tâğût kelimesine demektir. Allah'ın şeriatına karşı baş kaldırmış isyan etmiş olanlar." Kim olursa olsun, istersen Müslüman olduğumu söylesin, ister kafir oluruz. Hepsi kâbıdır. Demek ki bizimle kafirler arasındaki ilişkiyi ne belirleyecek? Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i saniye belirleyecek. <gülüyor> mümin kendi kafasından, kendi hevasından ki zaten o mümin değildir. Yani hevasına göre, ondan sonra şehvetine göre, dünyalık menfaat ve çıkarına göre hareket ederek kendisi ile kafirler arasında, kendisi ile küfür arasında veya kendi toplulukları, Müslüman'ın diyen topluluklarla kafirler arasında bir siyaset belirleme hakkına sahip değildir. O siyaseti, o barış olacaksa, o hoşgörü varsa, o hoşgörü olacaksa, onu ancak Kur'an ve sünnet belirliyorsa, biz de ondan yana olacağız, belirlemiyorsa ondan yana olmayacağız. Çünkü kafirler daha önceleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile istiyorlardı ki Mekke'li müşrikler peygamberin ashabı az olmasına rağmen, taraflarılarını az olmasına rağmen istiyorlardır ki o onların ilahlarına birisine ibadet etsin. Onlar da Hazreti Muhammed Haşar Rabbül Alemi'ne, yani onun Rabbine gelip bir gün ibadet karşılıklı. Bir sen bizim ilahımıza itaat et. Bir de biz ortak yani koalisyon şirk ve tevhid dininin karışımı olan bir din, Allah'a ortak koşma diniyle Allah'ı tevhid etmediğini karışacak. Mekke'deki müşrikler o günkü talebini Kur'an reddetti. Kul ya ehl-kafirun la a'budu ma ta'budun. Bugün maalesef Müslümanları yöneten tüm yönetimler bir ikisi hariç bunların hemen hepsi Müslümanları Allah'ın indirmediği kanunlarla yönetmekler. Ve o Müslümanların karşısına çıkınca utanmadan sizin bayramlarınızı kutluyorlar. Ramazan için tebrik yayınlıyorlar. Efendim kurban bayramı için tebrikler yayınlıyorlar. Efendim dini bayramlar geldiği zaman efendim hepsinin ağzından ballar akıyor. Kardeşlik, sevgi, hoşgörü, barış mesajları çıkıyor. Biraz sonra göreceğiz bu barış mesajlarının ne kadar büyük bir yalan olduğunu inşaallah Teala evet demek ki kafirlerle müminler arasındaki ilişkiyi Kur'an-ı Kerim belirler. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen Müslümanım diyen insan da küfür ile iman arasındaki farkı tanıyamaz. Müfessirler diyorlar ki bugünkü dersimizin işlediğimiz konunun e, cereyan ettiği dönem ve hadiseler üzerine e, Bedir ve Uhud savaşından sonra Mekkeli müşrikler 3000 bin kişiyle Uhud'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine gelince yani dediler ki artık e, bu ilahlarımıza karşı harp ilan eden Muhammed'e karşı Son savaşımızı, son kozumuzu verelim, paylaşalım. O dinleri, dinimizi hakaret etti, ilahlarımızı ayaklarını altına aldı, hakaret etti. Kardeşi, kardeşten, kocayı karısından, oğlunu babasından ayırdı. Bizi böldü, bölücülük yaptı. Mekke'de bazıları Mekkelilere iman etmedi. Mekke'nin devletine, Mekke'nin hükümetine boyun eğmediler. Onların dinini, onların anayasasını ve onların şeriatını reddettiler, Allah'ın şeriatına kalkıp iman ettiler. Onun için onlar dediler ki bizi paramparça etti, bizi böldü. Bugün Müslümanlar da kalkmışlar, Mekkeli müşriklerle beraber aman bölünmeyelim, aman parçalanmayalım, aman milli bütünlüğümüzü koruyalım diyorlar. Aynı Mekke'de kafirlerin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan istediği aynısı. Hiç başka bir şey yok. Hiçbir farkı yok. Dediler ki Müslümanların bazısı, kalplerinde nifak olanlar, işte bizim akrabalarımız var Hristiyanlardan, eğer Mekkeliler gelir de üstün gelirlerse Muhammed'e, ben gider onlara sığınırım. Bazıları da diler ki, benim Yahudilerde akrabalarım vardır. Eğer Mekkeliler üstün gelmeye çalışırsa, hemen gitti Yahudilerle anlaşma yaptılar ki, biz Muhammed'den yana değiliz, Muhammed'i desteklemiyoruz, anlaşma kendi aralarında. Hiç olmasın, Mekkeliler gelip fethettikleri zaman demesinler ki siz de Muhammed'le beraberdiniz, gelin bakalım kendinizi keselim. Size bir acı azap tattıralım demesinler diye Mekkeli müşriklerin garebesinden korkarak kafirlerin, Yahudilerin velayetine girmeyi böyle kendi aralarında konuştular. kısmene giden yapan oldu. Ve bunların başında münafıkların lideri, münafıkların atası Abdullah İbnu Übey İbn Selul denen münafık vardı. Rubada İbn Samit Ben Ukeyneqa. Yani Hazrecin bir kolu olan bir kabiledendi. Hazrecin büyük Hazreç kabilesinden Müslüman olmuştu. O geldi dedi ki ya Rasulallah benim Yahudilerde akrabam var. Yahudilerde dostum arkam var kendilerden güç kuvvet alacağım kimseler var ama bugün ben inni inni avrau el yama ilallahi warasulih inni atawallallahi warasulu wa azrau min al mushrikin ila allahi warasulih bugün ben ya Rasulallah müşriklerin kafirlerin belaletini onların dostluğunu onların beni korumasını ve bana arka çıkmalarını reddediyorum, bugün ben Allah'ın ve Rasûl'ünün korumasına gidiyorum. O münafık öyle dedi ya. Münafıkların lideri öyle deyince, Udâde i̇bn Samit radıyallahu anh da öyle dedi. İşte ayet-i kerime bunun üzerine indi ve müminlere şöyle seslendi Allah azze ve celle. Estaizu billah. Ya eyhellezina amenu. Bakınız. Ey iman ettim diyenler. Ey imana girenler. Ne demek ki imana girenler? Yani Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kabul eden. Helal ve haramını kabul eden. Tagutları, firavunları, onların kanunlarını, onların anayasa ve devletlerini reddeden Allah'ın dinine giren müminler. Hiçbir zaman bir Müslüman'dan duydunuz mu? En cahil Müslüman'dan Firavun'un Müslüman olduğuna dair, Nemut'un Müslüman olduğuna dair, Ebu Cehil'in Müslüman olduğuna dair bir şey duymadınız. Onun için Allahu Teala bizi onlardan ayırıyor. Ey iman edenler. Onun için Allah ve Rasûlü ne iman eden ve itaat eden, Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlere ve kitaplara iman edendir. Ve Allah'a iman etmekle bu peygamberlere gelen şeriatların hepsini Kur'an'daki biçimiyle iman edip kabul eden insandır. Pekala Kur'an'ın kafir dediği, müşrik dediği, mürtet dediği kimseler kimlerdir? Firanların, Nemrutların, değil mi? Neronların, Sezarların, Kisraların yolunda gidenlerdir. beri taraftakiler mümin, diğer taraftakiler kafir. Daha sonra dinlerini tebdil eden kafirler ve müşrikler ortaya çıktı. Onlar da kimler? Yahudiler ve Hristiyanlar. Ey iman edenler! ki bu zaman ve mekanın dışında sadece Mekke'de, Medine'deki Müslümanları bağlayıcı bir emir değildir. Âmentu billahi ve rasulihi diyen tüm Müslümanları her yerde ve her mekanda muhatap alan ve onları icbar eden bir emri ilahidir. La tetteghizül yahude vel nasara evliya'e Yahudileri ve nasranileri Hristiyan demiyor Kur'an-ı Kerim. Nasranileri dost edinmeyiniz. Size yardımcı tutmayınız. Size yardım edici olarak onların yönetimi onların kuvvet ve koruması altına sakın girmeyiniz. Ba'duhum evliyâ uba'd Onların bazıları bazılarının dostları ve yardımcılarıdır. Medine'de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve selleme karşı Yahudilerin kurdukları komploların tarihinden bugüne kadar Yahudi ve Nasrani ümmeti İslam'a düşmanlıkta ittifak halindedirler. Haçlı seferleri biliyorsunuz 200 yıl devam etti. 200 yıl İslam topraklarını kana buladı Haçlılar. Ve o yetmedi birinci ve ikinci dünya savaşlarında. Hakeza Müslümanların kanına akıttılar. Ve şu anda bile ikinci dünya savaşından bugüne kadar. Filistin'de, Afganistan'da, Azerbaycan'da, Moro'da, Eritre'de, Cezayir'de, Tunus'ta, Filistin'de. <gülüyor> Bosna'da bugün. <gülüyor> Yarın bir başka evde olacak. Kamboçya'da Müslümanlar imha edildi. Kamboçya'da Müslüman kalmadı neredeyse. Milyonlarca Kamboçyalı Müslüman, Siyamlı Müslüman imha edildi. Bu savaşı kim veriyor? Filipinlerin yüzde doksanı Müslümandı. Doksanından fazlası Müslümandı. Bugün yüzde doksanı Hristiyan neredeyse. Endonezya hakeza Hristiyanlığın Tüm İslam ülkeleri olduğu gibi, Afrika'da dahil Hristiyanlığın amansız bir savaşı, Hristiyanların amansız bir katliamı ve amansız bir savaşı ile karşı karşıyadır. Allah Azze ve Celle, ezeli ve ebedi ilmiyle o gün bunu biliyordu, bugün de biliyor. Bugün olacakları zaten biliyordu, onun için olacakları bize önceden haber verdi, biz bilmiyorduk. Onları birbirini, onları dost edinmeyin, onların velayetine girmeyiniz. Onlar birbirlerinin dostudur, birbirlerinin bilgileri, birbirlerinin yardımcılarıdır. Amerika hiçbir gün İsrail'in arkasında olduğunu söylemekten çekinmemiştir. Amerika ve Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya, hatta Japonya ve Çin, İsrail'in bugünkü şekliyle Müslüman topraklarında bir devlet olup, bir çıban başı, bir kangren, bir kanser gibi orada Müslümanlara zulm etmesine kimler müsaade etti? Hristiyanlar ve diğer müşrikler. Şimdi bütün kafirler hiç bunu yapmamışlar gibi, Hristiyanlar ve Yahudiler hiçbir şey yapmamışlar gibi Müslümanları temsil ettiğini söyleyenler kafir olan bu Yahudiler ve kafir olan Hristiyanlarla barış antlaşmaları imzalıyorlar. Zaten onlar güçlü. Onlarla barış masasına oturduğunuz zaman güçlü olanın dehine dönecektir bu antlaşma. Ve her zaman ki özellikle çağımızı söylüyorum, 20. asrı söylüyorum Müslümanların yöneticisi olduğunu söyleyen insanlar hep Allah'ın dinine ve Allah'ın kitabına Kıyanette bulunmuş insanlardır. Ayet devam ediyor. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ minkum Kim sizden onların velayetine girerse, yani kim NATO'ya girerse, kim Avrupa Birliği'ne girerse, kim Hristiyan Birliği'ne girerse, kim Yahudilerle bir birliğe girer, hoşgörü ve barış anlaşması yaparsa, onlar Müslümanlarla savaşırken, Müslümanların kanlarını akıtırken, Müslümanların vatanlarını işgal etmişlerken, Müslümanların ırzlarına ellerini uzatırlarken kim sizden onlarla gider barış yapar, onların velayetine onların paklıklarına giderse onlar da onlardandır. Şimdi o gün Yahudilerin egemenliğine girmek isteyip de Muhammed yenilirse dinden çıkıp kaytaracak olan münafıklar kalbinde hastalık olan o münafık insanlarla Bugün Avrupa'ya gidip Türkiye'deki İslam'ı şikayet eden, bizi Avrupa topluluğuna almazsanız, bizi Avrupa Birliği'ne almazsanız İslam gelir, şeriat gelir, İslam Avrupa'nın kapılarına dayanır, o gün işikten geçer pişman olursunuz. Pişman olmadan gelin, bizi Avrupa topluluğuna alın, biz de Hristiyanlaştıran şu İslam'ın ebedi olarak geleceğini yok edelim. Ebedi olarak İslam'ın öldürülmesinde beraber işbirliği yapalım diyor. Kim? Türkiye'nin başbakanı. Namaz kılan, oruç tutan, hatta giden ve zekat verdiğini söyleyen insanların oy verdiği bir yönetim, desteklediği bir yönetim, kafirlerin belayetini gözünüzün içine baka baka bu memlekette Kur'an-ı Kerim olduğu halde, Müslümanların önünde Kur'an'a hakaret, evve de bu kadın bunu söylerken, Müslümanlar hiçbir şeyin farkında değiller. Şimdi iş nereden kaynaklanıyor? Bizim Yahudileri ve Hristiyanları farkında olmadan onların elleri, onların maşaları olan bizi yöneten münafıkların yönetimini kabul etmemizden dolayı onların felayeti altına girmiş oluyoruz. Bu durumda mümin üç şeyle mükelleftir. Deliyle, diliyle, kalbiyle münkere karşı savaşacak. Hangisini yapmakla mükellefse onu yapacak. Hangisine gücü yetiyorsa onu yapmak zorundadır. Onu yapmaktan kaçınamaz. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Hani ben işte Şam'a giderim Hristiyanların, efendim Bizanslardan yahut Bizans valisi, Şam Kralı, işte Şam Tekfurunun yönetimine girerim. Öbürü de diyordu ki ben gider işte Benukaynuka oğulları, Yahudilerine sığınırım. Derim ki Mekkeli müşriklere bak benim bunlar dostum da ben bunları anlaşma yapmıştım. Ben Muhammed'e yardım etmeyecektim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kim galip gelirse onun dinine girmek. Şimdi Türkiye'de halk yönetimin dinindedir. Yönetimin dininde Müslüman olduğunu söylemek var, aynı zamanda Allah'ın şeriatıyla harp etmek vardır. O şeriatı çağ dışı öcü irtica ilan etmek, Müslümanların dini olan İslam'ın adını vermeden, İslam'ın hükümlerinin hepsini içeren şeriata düşman olduklarını gözünüzün içine baka baka söylüyorlar. Siz de onların tayin ettiği imamların arkasında cuma namazı biliyorsunuz. İşte mesela o değil, kılmıyorum demiyorum. O sizin sorumluluğunuz. Araştırın ve aklınızla, ilminizle buna uğraşın. Biz müminsek, bizi orada kafirler istihdam etmemeli. Müşrikler, münafıklar istihdam edip bize emir vermemeleri. Biz Allah'tan Allah rızası için yapmalıyız bir şey. Ondan korktuğumuz için yapmalıyız. Ama biz öyle değiliz. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ minkum. On için bazı kardeşlerimiz Cuma meselesini anlatırlarken hep kuru kuru fıkhi bilgileri getirip önümüze koyuyorlar. Efendim yok Resulullah Cuma'nın şartını koymamış. Eee falan imam böyle demiş ya kafasından uydurmuş. Falan imam da şöyle demiş o da kafasından uydurmuş. Şafii böyle demiş o da kafasından uydurmuş. Ne Allah ne de Peygamber Cuma için bir şart koşmamış. Kim demiş? Din Cuma'nın veya bir ibadetin şartından önce din bela ve berâ dinidir. İslam'ın akidesi vela ve bera akidesidir. Ne demek velâ ve bera? Camiler hiç duyuyor musunuz? Anlatırlar mı size bunu? Bu gider. Bu gider. Elde kalmaz. İmtihan dünyası. Onlar da öyle imtihan oluyor. Hristiyanlardan ve Yahudilerden kim gider onların yönetimine gider sizdeki münafıklardan diyor Kur'an-ı Kerim. Medine'lilerden kim onların velayetine Ve yetevela, onlara dönmek onların sığıntısı haline gelmek onlardan koruma talep etmek niye? Müslümanlar yenilirse siz deriz deriz diyenler için ayet-i kerime diyor fe innehu minhum o da onlardandır yani müfessirler diyorlar ki hukmuhum kurtubi taberi Ondan sonra Al-Usi rahmetullahi aleyhim diyor ki tefsirlerini bütün müfessirlerine ortak görüşü, ke onların hükmü de onların hükmü onlar kafirlerin hükmü gibidir. İnne la yehdi al zalimin Bakın onların bir sıfatını sayıyor. İnne Allahe la yehdi al-qawme z-zalimin Allah zalim olan kavimleri hidayete erdmez. Buradaki zulüm hangi türden bir zulüm? Yahudilerin dinindeki küfür zulmünden, şirk zulmünden, Hristiyanların dinindeki küfür ve şirk zulminden bir zulüm türü. Onun için kim onların velayetini, onların korumasını talep eder, özellikle İslam'a ve İslam şeriatına karşı kafirlerle işbirliğine imza atar, onlarla bir masaya oturur, onlarla oturur efendim şu kadar, şu kadar, şu kadar anlaşmaları yapar, imzalarsa o da kafirlerden olmuştur, o da Müslümanların dininde değil, İslam'dan çıkmıştır. <gülüyor> Burada birkaç ayet-i kerimeye daha <gülüyor> değinmekte fayda görüyorum. ki bu konuda önemli bir kavram karşımıza çıkmış oluyor şu durumda. O da nedir? Velayet kavramıdır. Kur'an-ı Kerim'de velayetin ancak Allah'a ait olduğu bahsi geçer. Keh Suresinde. Velayet ancak Allah'ındır. E ne demek bu belayet? Allah kendisini Rabbul Alemin olarak tanımlıyor. Ve her şeyin haliki, her şeyin raziki, müdebbiri olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Göklerde ve yerde kendisinin ortağı şeriki olmadığını لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةٌ لَفَسَدَتَ Eğer göklerde ve yerlerde bambaşka ilahlar olsaydı, Allah'tan başka, kainatı yarattığını zanneden veya bir şeyleri yarattığını zanneden, ilah olduğunu zanneden şeyler kimseler olsaydı, gökler ve eriyat karışırdı. Göklerin ve yerin nizamı kalmazdı. Ankara'da iki kişiden valiyim dese ortalık karışır. İlkisi Cumhurbaşkanıyım dese ortalık karışır. Garibanın teki gitti dedi ki ben başbakanım işte bana emretmiş Cumhurbaşkanı dedi. Deliydi meczup bir adam diyelim. O bile ortalığı karıştırdı. Değil ki bu iş ciddi bir anlamda çıksa ortalık karışacak. Demek ki kainatta hakikat, tevhid hakikati her şeyi kuşatmıştır. Allah Azze ve Celle her şeyi ilmi, kudretiyle hakimiyeti altında almıştır. Onun için bu bakımdan her şeyi görme, her şeyi tedbir altında alma ve her şeyi yaratma, her şeyin ölçüsünü, geleceğini, halk edilişini, yaratılışını, yok oluşunu bizzat kontrol etme ve bizzat bunda ilim sahibi olma ve kesinlikle gaflete düşmeme, yorgunluğa düşmeme gibi kudreti uzmanın sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin bu sahibiyetine biz, malikiyetine biz velayet diyoruz. <gülüyor> İşte la ilahe illallah Muhammedur Resulullah da İslamiyette Allah'ın velayetine yani Allah'ı üstümüzde veli, Allah'ı üzerimizde Malik, Allah'a üzerimizde Rab, Allah'a üzerimizde hakim, Allah'a üzerimizde Razık, Allah'a üzerimizde Müheymin, Mümin, Selam, Kahhar görmedir. Allah üzerimizde gafururrahim, Rahim, ül ikab, görme akidesine, itikadına, İslamiyet'te velayet denir. İşte bu velayet, kelime-i sonra, yani la ilaha, ilah yoktur, ilah ancak Allah'tır. Yani Allah'tan başka emrine, kanunlarına, şeriatına itaat edilecek hiçbir makam, merci ve şahıs, devlet ve sistem olamaz. Müslümanlık bu. Allah bunun için dinini göndermiş. Niçin Allah Azze ve Celle yeryüzündeki hiçbir beşer dinini ve hiçbir beşer kanununu kabul etmiyor? O zaman insan olurdu. Aşağı. İnsan mertebesine indirilirdi Allah. O zaman gökleri yerleri yaratmış olduğunu nereden bilecektik? Herkesin kudreti karşısında acze düştü. Herkesin kudreti karşısında rezzak oluşu karşısında ona muhtaç olduğu ve Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması nasıl anlaşılırdı? Nasıl anlaşılacaktı bu? Demek ki Allah'ın velayetine girmek kelime-i şehadetle başlar. O kelime-i şehadetin sahih ve doğru olabilmesi için de Allah'ın şu ayetinin bizim inancımızda, dinimizde, hayatımızda tecelli etmesi lazım. Nedir? Ve men yakfur bi't-tahuti ve yu'min billahi faqad istemsaka bil urwati'l-wufqa lam insama laha vallahu semi'un alim. Kim tahutu inkar eder, ayete küfrederse diyor. Küfretmek üstünü örtmek, inkar etmek anlamındadır. Kim tahutu inkar eder ve onu reddeder, Allah'a iman ederse. O, şüphesiz ki asla kopmayacak olan bir düğme, bir ipe, bir kulpa sarılmıştır. Onun ebeviye kopuşu yoktur. Buna Kur'an-ı Kerim işte, hablullah diyor. وَاَعْتَسِمُوا bihablillahi اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا Allah'ın kementine, Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Nedir Allah'ın ipi, Allah'ın kementi? İslam'ın tamamı. Müfessirler diyorlar ki, o büyük kementin, o büyük ipin her ilmi, her ipliği İslam'ın bir şubesidir. Hepsini bir arada tutun anlamındadır. Yani bir kısmını tutun, bir kısmını bırakın değil. Onun için böyle kısmına iman ederiz, bir kısmına iman etmeyiz diyenler kafir olmuşlardır. Bazıları bugün öyle söylemiyorlar mı? Biz Müslümanız ama şeriatı kabul etmiyoruz. <gülüyor> Subhâne Rabbi kâfir-i zekâ mesmuna. Bu adamların küfrüne mi, bundan yani küfrüne mi hüküm verirsiniz, bu adamların nifakına mı, bu adamların şirkine mi hüküm verirsiniz? Nasıl bir hüküm verme? Demek ki Allah Azze ve Celle bizimle kafirler arasındaki ilişkiyi, kendisiyle aramızdaki ilişkiyi de kendisine olan kulluk ilişkimizde neyin üzerine oturtmuştur? Velayet ve bera üzerine oturtmuştur. Velayet ne demektir? Velayet illallah demektir. Bera del la ilahe Allah'tan başka her şeye hayır. Allah'ın gönderdiği, sevdiği ve rasullerine bildirdiği ve rasullerinin sevdiğinin dışındaki her şeye hayır. Sevmediği her şeye hayır. Sevdiklerine evet diyen afidir İslam. Ha Suresi 28. ayet kelime de Allah azze ve celle şöyle buyurur: "Lâ yetekîl müminûn." Müminler sakın ittikaz edilmesinler yapışmak sarılmak anlamında kimleri <gülüyor> el kafirine evliya kafirleri sakın dost yardımcı kendilerine yardım eden kendilerinin de onlara yardım ettikleri kimseler edilmesinler yani kafirleri evliya edinmek sadece onların yardımlarını almak Onların emir ve hükümlerini altına girmek, yönetimleri kabul etmek anlamında değil. Onlara yardım etmek, onlara muhabbet beslemek, onları sevmek, onları eleştirmemek, onları tenkit etmemek, onların küfrünü ve şirkini saklamak da onların velayetine, onların muhabbetine girmektir. La <gülüyor> <gülüyor> yetehi'l mu'minun yani Resul'e hitaptır. Müminler Kafirleri müminleri bırakarak dost edinmesinler. La <gülüyor> yattakihu'l mu'minun'l kafirin auli'en min dunil mu'minin. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler velayet açısından. Ve men yef'al zalike feleisa minallahi fi şey'in illa an tettekum minhum tuqat. Kim bunu yaparsa bunun bu yaptığı fiil, bunun bu ortaya koyduğu akide ve amel ile o kimse feleyse ise minallahi fi şeyin yani minallahi min dinillahi fi şeyin. Allah'ın dininin hiçbir düzlüğünde, bir parçasında o adamın nasibi yoktur. Kim kafirlere oy verirse, kafirlerin anayasasını desteklerse, kafirlerin ordusunu, teşkilatını, anayasasını, kanunlarını teyit eder. Onlara muhabbet beslediğini söylerse Allah'ın dininden çıkmış, Allah'ın dininden hiçbir nasip sahibi değildir. Ancak onlardan şiddetli bir şekilde korkmanız hariç. İlla en tettegu minhum Müfessirler diyorlar ki bu takiye ayetidir. Ancak kafirler bizi helak edecek, top topyekun imha edecek gücümüz, kuvvetimizin olmadığı bir durumda dinimizi izhar etmek çok tehlikeli ise, dinimizi izhardan dolayı öldürülmemiz, imha edilmemiz tamamen söz konusu ise o zaman kafirlerin yüzümüzü onlara, yani yüzden gülerek, dıştan gülerek veya dıştan onlara sempati besiyormuş. Dıştan onların düşmanı değilmiş gibi gözükmek, hariç kim imkanları ve kudretleri varken müminlerden müminleri bırakıp kafirleri dost edilirse o da Kafirlerden, o da onların dininden olur. Allah'ın dininden hiçbir şey üzeri değildir. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ Allah sizi kendisinden korkutur ve kendi azabına karşı sizi uyarır ve sakındırır. Hepinizin dönüp dolaşacağı yer mutlaka Allah'adır. Ve yarın tabi orada elbette de bunun hesabı Allah'a verilecek. Yine Ali İmran 118. ayet-i de bunlar velayet ayetleridir. Yani Kur'an-ı Kerim'de evliya geçtiği zaman zannetmeyin ki işte falan falan taifelerin anlattığı evliyadır. Uçan böyle keramet gösteren, işte demiri kömür yapan, ateşi eliyle tutan, ateşi yutanlardır falan. Bu türlü bir veli anlayışı İslam'ın değildir. Kur'an'a bakacaksınız bir. Kur'an'da Allah velileri nasıl tanımlıyor? Ya eyhellezina amenu la tattaghadu bitanen min dunikum ey iman edenler sizden olmayanları sizden aşağıda olanları min dunikum yani sizden olmayanlar başkaları kafirler müşrikler münafıklar yahudiler kimse sakın onları bitane edinmeyiniz yani üstlerine İslam elbisesini örttüğünüz Altından kendilerini dost edindiğiniz kimseler edinmeyiniz. Yani üzerlerinde İslam'ın elbisesini giydiriyorsunuz onlara, onları Müslüman gibi gözüküyor, görüyorsunuz veya dahilde kalbinizden, içinizden onlara muhabbet besleyip onlara dostluk, dostlukla muamele ediyorsunuz. İşte böyle edinmeyinizdir allah Teala. Dıştan Müslüman, içten kafirlere dost edinme sakın ha sakın onları bir tane edinmeyiz. la kum خَبَالًا Başınıza bir belanın, bir musibetin, bir hıyanetin gelmesi hiç onların umurunda olmaz. وَدُّ <gülüyor> مَا Onlar istediler, sevdiler, canla başla kalpleriyle istediler ki sizin başınıza siccetli musibetler, felaketler gelsin. Gele! Kaddeetil Baghdad ummün efahihim, onların ağızlarından akıp boğuzları, kinleri, düşmanlıkları zahir olmuştur. Ve me'tuk fi sudurhum akbar. Onların kalplerinin gizledikleri çok daha büyüktür. Ezan diyor, bayrak diyor, bilmiyorum ne diyor. Ama Allah diyor ki, onun kalbinin, onun göğsünün, gönlünün sizin için beslediği düşmanlık daha büyüktür. قَدْ بَلْيَنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُلْتُمْ تَعْفِلُونَ Allah diyor ki biz size ayetleri, neyin ayetini, neyin alametini, kafirleri dost edinmenin ne kadar kötü olduğunu, size kafirliğinden, küfründen dolayı düşmanlık besleyenlerin alametlerini, ayetler olarak açıkladık. اِنْ كُلْتُمْ تَعْفِلُونَ اَيْرَفِرِ اَنْ eğer aklediyorsanız ve tefekkür ediyorsanız biz size düşmanlarınızın sıfatlarını, özelliklerini Kur'an'da anlattık. Allah bir kavmi kendisine hidayet göndermeden azap etmez. Hidayeti gönderir, sapıtırlarsa azap eder. Bakınız yine münafık Taif'eden bazıları için 119. ayet kelimesi Ali İmran'ın Ha entum. Aha işte siz. Ula'i ve onlar. Tuhibbunehum. Onları seviyorsunuz. Ve la yuhibbunekum. Ve la yuhibbunekum. Yani sizi sevmedikleri halde siz işte onları seviyorsunuz. Ve tu'minune bil kitabı kullihi. Kitabın tamamına iman edersiniz. Siz Kitabın tamamına iman edersiniz. Uyda <gülüyor> sizinle karşılaştıkları zaman camide, cuma'da, bayramda, cenazede falan. Uyda <gülüyor> laukum, karşılaştıkları zaman sizinle. Galv <gülüyor> <gülüyor> amenler. biz de müslümanız. Elhamdülillah, biz de iman ediyoruz. İşte biz Hanefiyiz falanız filanız derler. وَاِذَا خَلَوُ Kendileriyle baş başa kaldıkları zaman, politik ve siyasi askeri istihbarat kulislerine çekildikleri zaman, عَدُّ enam ile ısırırlar böyle parmaklarını ağızlarına sokarlar, ah biz bunu niye söyledik, ah niye Müslüman olduğumu söyledik, biz söylemeseydik keşke. Kırılası ellerimiz, kopası dillerimiz, niye Müslüman olduğumuzu onlara söyledik diye kendi aralarında hayıflanırlar ve kahırlanırlar. Evet. Gerçek bu. Kur'an söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Kocanın önünüzde size namaz kıldırdığı Kur'an o söylüyor. Allah'ın kelamı. Minel <gülüyor> gaysi kimlerinden, gayslarından onlar böyle parmaklarını koparırlar. Parmaklarının şu tırnaklarının kenarındaki derileri yerler. Isırırlar. Kul de ki onlara ey Resul kul mutu bi gayzikum gayzınız kininiz ve içindeki hıncunuzla ölünüz. Ölünüz. İnne Allahe alimun bizatı sudur mutlaka şüphesiz Allah kalplerinizde ve göğüslerinizde olunan giricidir. İşte biliyor ya Allahu Teala alemlerin Rabbi insanların Rabbi değil mi? onu yaratırken, ona şekil verirken, onun gözlerini, kulaklarını, kalbini, akciğerini, pankreasını, bilmiyorum neresini yaratırken, bunu bilen Allah, onun nasıl düşündüğünü ve tefekkür ettiğini, şeytanı yaratan Rabbül Alemin, şeytanın ona ne vesvese verdiğini ve onun Allah ve Müslümanlar hakkında ne düşündüğünü bilmemiş olacak, haşa. Bu mümkün mü? Böyle düşünen adam zaten kafirdir. Kafirler ve Yahudiler, İbrahim Aleyhisselam'ı Yahudiler Yahudi, Nasraniler Nasrani gösterirlerdi. Derlerdi ki Hristiyan'dır o, Nasrani'dir. Yahudiler de Yahudidir derlerdi. Kur'an-ı Kerim onları reddederek şöyle dedi. مَا كَانَ إِبْرَاهِمُ يَهُدِيًّا وَلَا Nasraniyen. İbrahim ne Yahudi idi, ne de Nasrani idi. وَلَكِنْ kana Hanifen مُسْلِمًا fakat, ve lakin istidrak edasıdır Arapça. İstidrak yani daha önce zikredilmeyen, daha önce izah edilmesi gerekeni burada izah etme anlamda istidrak. Ve lakin kane Hanifen Müslüman, fakat o ne Yahudi ne Nasrani değildi. O hem Hanif hem de Müslümandı. Yani. Allah'a tevhid üzere ibadet eden, putları, putlara ibadeti, kafirlerin itikad ve inancını şirki reddeden ve Allah'a tam teslim olan bir insandı. وَمَا كَانَ minel الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden değildir. Demek ki Allah Azze ve Celle burada Yahudileri ve Nasranileri ne diye tanımlıyor? Allah'a ortak koşan müşrikler, kafirler olarak tanımlıyor. Sonra İbrahim'in gerçekten dini üzeri olanları anlatıyor. O neyle ilgisi var? Bizim anlattığımız velayetle ilgisi olan ayetler de onun için bunları zikrediyorum. اِنَّ nasi <Sessizlik> bi <Sessizlik> بِيْبْرَاهِيمَ لَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُ وَهَذَا النَّب۪يِّ İbrahim'e en layık olanlar ve İbrahim'in yolunda gidenler kimdir? Allah Hazretleri diyor ki ona tabi olanlar, Lut ve ailesi, İmi İsmail, İshak ve onların çocukları Yakub aleyhisselam ve devamı, onlar ve bu peygamber ve bu peygambere iman edenler. Bunlar gerçekten Hazreti İbrahim'in dini üzere olanlardır. Wallahu waliyul muminin, Wallahu waliyul muminin Allah müminlerin beyisidir. Kur'an-ı Kerim'de diyor, ya, Yahudileri ve Nasranileri veli edinmeyiniz. Yani yöneticiniz, kendilerine yardım ettiğiniz, yardımlarına koştuğunuz bir batılı kafir bir devlet herhangi bir Müslüman belde yöneticisi kafir olur, yöneticisi münafıktır, yöneticisi benim zalimdir. Her neyse ama oradaki halk Müslüman'dır. O belde Müslümanların beldesidir. O belde İslam'ın ve sahabeli fethettiği bir beldedir. Mesela Irak Savaşı'nı misal verelim. Irak Savaşı'nda hemen Müslüman olduğunu söyleyen devletlerin çoğu kafir Amerika'dan yana tabur koydular. Evet. Amerika'nın orada işleyeceği zulmü ve fıskı ve işleyeceği cinayetleri ve yapacağı tahribatların hepsine imza koyan, ile beraber aynı cürme ortaktır. Avrupa topluluğuna girmek isteyip de Bosna meselesini göz ardı eden bütün siyasiler Avrupalılarla Bosnalı Müslümanlara karşı işlenen cinayetin hepsine ortaktır. Vallahu وَل۪يُّ muminin Allah sadece müminlerin velisidir. Onlara sahip çıkacak olan, onlara yardım edecek olan, Onların dertlerine çare gönderecek olan kimdir? Sadece Allah Azze ve Celle'dir. <Gülüyor> Hud suresinde bir ayet-i kerime var. O ayette Allah Azze ve Celle bakın ne diyor? Hud aleyhisselam kavmine dedi ki, Ey kavmim, ya kavm istagfiru rabbekum. Ey kavmim, Rabbinize tövbe istifa ediniz. tubu tûbû Sonra Rabbinize tövbe edin. Günahlarınızdan vazgeçin. imana ve itaate giriniz. Yursülü aleykum es-sema'e Size semayı yağmur gönderici, böyle hayvanın memelerinden sütü emer gibi size yukarıdan yağmur gönderici kılsın gökyüzünü. Midrar. ''Dur eder'' kelimesinden gelir, o da ''samak'''tır. ''Veyzidkum kuvveten ilâ kuvvetikum'' ''Size gökten yağmur indirsin ve sizin kuvvetinize kuvvet katsın.'' Biz şimdi diyoruz ki efendim zayıfız, ne yapabiliriz? Güçsüzüz. İşte efendim onlar böyle güçlüdür, onlar böyle kuvvet sahibi, onlar sahibi. O zaman biz Allah'a hiç hesaba katmıyoruz. Allah'ın halk etme sahibi olduğunu hiç düşünmüyoruz. Neyi halk etme sahibi? Düşmanımızın kalbinde korkuyu halk etme sahibi ve kudretine malik olduğunu inanmıyoruz o zaman. Biz düşmanımızın kuvvetinden kalbimizdeki korkuyu düşünerek o kuvvete bakıyor günahlarımızın çokluğuna bakıyor günahımızın kuvveti imanımızın kuvvetini altında Onun içinde Allahu Teala şeytanlarımız ve şeytanlar ile onları şeytanlarıyla kalbinde imanı zayıf olanlara ne yapıyor yine şeytanın dostu ve şeytanın velayetine giren o kafirlerle bizi korkutuyor. Aslında imanımızın zatından korkuyoruz Veyazid kum kuvveten ila kuvvet kum sizin kuvvetinize Allah kuvvet katsın diyor iman edin Allah'a itaat edin tövbe ve istifar edin kimse bugün Türkiye toplumuna bunu söylüyor Müslümanlardan politikacılardan liderlerden alimlerden yöneticilerden askeri komutanlardan yazarlardan çizerlerden kaç kişisi Türkiye'deki Hud Aleyhisselam'ın Lut Aleyhisselam'ın kavmine dönen şu Türkiye toplumunu Müslümanları tenzih ederim. Türkiye toplumuna bu nida ile kaç Müslüman sesleniyoruz? İstiğfar edin, tövbe edin ve Rabbinize dönün. Kaç kişi burasını yok bana oy ver. Benim tarikatıma gir. Benim partime gir. Benim teşkilatıma gir. Bu nedir? Bu ne mücadelesi? Bu? وَلَا تَتَوَّلَّوْ مُجْرِم۪ينَ Mücrimlere yönelmeyiniz, mücrimleri desteklemeyiniz, mücrimlerin yanında ve arkasında olmayınız. Kimdir o mücrimler? Allah'ı inkar eden, Allah'ın gönderdiği rasulü ve o Rasûl ile göndermiş olduğu emirleri ve şeriatı reddedenler. Onlar mücrim. Onları sakın desteklemeyiniz onlardan yana olmayınız diyor Allah Azze ve Celle kitabında. Demek ki nedir? Bu velayetle ilgili olan ayeti kerimelerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle kafirlere destek vermememiz, kafirlere dost olmamız için bize bazı kaideler, düsturlar göndermiştir. Ben bunları böyle aklıma geldiği kadarıyla bildiğim kadarıyla birkaçına işaret etmek istiyorum. Biliyorsunuz Musa aleyhisselam, o kendi beni İsrail kabilesinden olan birisini destekleyip de Firavun'un vatandaşı olan birisini öldürüştü ya, sonradan o bir şey yaptığı için ona kızdı şehirde, dedi ki bugün beni de mi öldürmek istiyorsun dün bir insanı öldürdüğün gibi, falan kişiyi öldürdüğün gibi deyince, فَلَمْ zahiran زَه۪يرًا لِلْمُجْرِينَ Ya Rab bundan sonra ben mücrimlerin arkasını tutucu olmayacağım. Peygamber diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz ki Allah Azze ve Celle ''velâ tekun lil kâinîne khasîma'' diyor. Sakın kâin olanlar yani Allah'tan gelen şeriatı, Allah'tan gelen kitabı ve Rasûlü'nün sünnetini reddeden kafirler ve münafıkların sakın savuncusu olma. Daha önceki gördük. Yine bir başka düstur ilahi bir kaide, iman kaidesidir. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Sakın zulmedenlere meyletmeyiniz, cehennemin ateşi gelir, sizi yakalar. Dokunur. Yani size yapışır, size dokunur. <gülüyor> Şimdi buraya kadar gelmişken, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle veli kelimesini tanımlarken hem dost hem yardımcı anlamında hem hizmetçi hem kul anlamında ele almıştır. Kur'an-ı Kerim'de bir Allah Azze ve Celle evliyaullah tabirini kullanır, bir de evliyaurrahman tabirini kullanır. Allah'ın velileri, kulları, dostları, Allah'ın dininin yardımcıları Allah'tan yardım talep edenler. Allah'ın itaatine girenler. Daha sonra evliya o şeytan gelir. Şeytanın dostları, şeytanın yardımcıları, şeytanın emrinde olanlar. Bugün dersimize gördüğümüz gibi işte Yahudileri ve Hristiyanları evliya edinmeyiniz. Yani evliyadan maksat izah ettiğimiz veli yardımcı anlamında, yönetici anlamında. Yahudilerin ve Nasranilerin evliyası. Onların velayetine girenler. Bir de müşriklerin ve kafirlerin velayetine girenler. Biraz ileride derslerimize gelecek, bugün işlemeyebiliriz belki. Daha sonra münafıkların velayetine girenler. Münafıkların velayetine girenlerle ilgili ayet-i kerime, Nisa suresi 76. ayet-i kerime. <gülüyor> Nisa suresi, 76. ayet-i kerime Allah Azze ve Celle buyurur ki Estağfirullah اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> آمَنُوا يُقَاتِذُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Yani canını, malını Allah yolunda verir. Ancak Allah yolunda harbe gidebilir. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا Kafirler ise yokatilune fi sebil tağut Tağutun yolunda harp ederler. Savaşırlar. Fa katilu awliya'ş şeytan Şeytan evliyasına karşı savaşınız. Şimdi biz bu tabiri kullanınca Türkiye'de birçok insan bunu bilmediği için, anlatmadığı için Müslümanlara acaba şeytanın evliyası da olur muymuş? hep <gülüyor> bizde evliya malum tabir yani evliya evliya dediğimiz zaman malum şey bildiğimiz şeydir yani kim için ne için kullanıldığı hepimiz biliriz. Ama şeytanın evliyası tabirini biz Kur'an'a iman ettiğimiz halde bilmeyiz. Müslüman olduğumuz halde İslamiyete girmiş olduğumuzu söylememize rağmen şeytanın evliyasından haberimiz yoktur. Feqatil avliya'ş şeytan inne kayde şeytan